Çalışan kadınların kendi kazandıkları paraya kocalarının karışma hakkı var mıdır? Çalışan kadınların kendi kazandıkları para kendilerinindir. Kendileri verirlerse kocaları alır. Yoksa kocalar onu, onu isteyip alamaz. Tamamen kendilerine aittir paralar. Yani kadının parası kadına aittir. Kocanın parası kendinindir ama koca o kadını geçindirmek zorunda Tabi verirlerse sevabını alırlar. Elbette yani. yani kadınlar kendi gönülleriyle verirlerse, çünkü Allahü Teala ne diyor? فَيِنْتِبْنَ an şey شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا O sizin verdiğiniz mallardan ki. Herhangi bir şeyi gönül hoşluğuyla, baskıyla değil. E kendi istekleriyle, hiçbir baskı altında kalmadan verirlerse, feküluhu henni emmeriye onu afiyette yiyin diyor.